Haftanın son iş günü sabahından günaydın. Cuma sabahının ilk kampanyacısı Ali Lütfi Öncel ve kendisi kampanyasıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sesleniyor. Bugün şehir içinde kalmış bulunan Mahmut Bey gişeyleri tem karayolu üzerindeki trafiği kesmekte ve geçilmesi uzun süreler alan bir bariyer oluşturmaktadır. Bu da ülkemiz için fazladan akaryakıt tüketimi, üretimde iş zamanıyla üç gücü kaybı ve aşırı çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu nedenle gişelerin kaldırılarak o noktada tem otoyolunun normal genişliğinde devamı sağlanmalıdır. Mahmut Bey gişelerinin ivediyelikle kaldırılmasını istiyoruz diyor bu kampanyasında hem çevre için hem zaman için hem de insanların çile çekmemesi için. Bu kampanyada tüm iç mimarların ortak bir derdini dile getirmek için başlatılmış Türk İç Mimarlar Grubu iç mimarların hakkı olan imza yetkisini istiyoruz diyorlar. Türkiye'de inşaat alanı İmari için birçok meslek grubunun mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve benzerinin imzasına ihtiyaç duyulurken sektörün merkezinde yer alan iç mimarlık mesleği ise bu alanda bir imza yetkilendirmesine sahip değildir. Diğer meslek odalarında bulunan SMM yönetmeliğine sahip olan iç mimarlık mesleği sahip olması gereken yasal düzenlemelerin hiçbirine sahip değildir. Bu durum sektördeki on binlerce iç mimarı eşit, adil olmayan rekabet ortamına zorlamaktadır. Hem sektörel canlılığın artması hem de iş bulma olanaklarının artması hem de ülkemizdeki güvenli yaşanılabilir alanların oluşması için iç mimarlık mesleğinin gerek iç mekan projelerinde gerek imar yönetmeliklerinde planlı alanlar tıp imar yönetmeliğinde imza yetkileri haklarının verilip adil rekabet ortamının sağlanması ve bu konuda tüm gerekli yönetmeliklerin gözden geçirilerek yeni bir düzenlemenin bir an önce gerçekleştirmesini talep ediyoruz. Demiş iç mimarlar meslekleri için başlatmış oldukları bu kampanyada. Ve sıradaki kampanya ise Erzurum'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na hitaben başlatılmış Muhammed Ekşioğlu bu kampanyasında bakalım neler diyor. İkinci öğretim öğrenim ücretleri kaldırılsın demiş kendisi. Üniversitede okumak şüphesiz öğrenciler ve aileler için büyük bir yük. Eğitim hakkı madem ki temel bir hak o zaman devlet bu hakkı mümkün olduğunca kolay bir şekilde vatandaşlarına sağlamalı. Bizler yani vatandaşlar da bu hakkına kolayca sahip olabilsin diye öğretimde harçların kalktığı bir ikinci öğretimde de öğrenim ücretlerinin kaldırılarak öğrencilerin aile bütçelerine destek olunmasını istiyoruz. Destekleriniz için hepinize teşekkür ederim demiş ekşi oldu bu kampanyasında eğitim hakkı ve ücretsiz eğitim için başlatmış kendisi. Said Çetinoğlu'nun Koza İpek Medya grubuna yönelik yapılan operasyonlardan sonra başlattığı bir kampanyayla devam edelim. Özgür medyaya destek için sen de imzala demiş kendisi. Tek adam olma umudu tükenince 17-25 Aralık'ta ortaya dökülmesi kaçınılmazlaşınca oyunun son perdesi başladı diyor. 1 Eylül Dünya Barış Günü Koza İpek Holding'in firmaları sahibinin ev ve sabah saatlerinde arandı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiği gerekçe teröre finansman sağlamak ironi korkunç. Aynı gün Holding'in bugün gazetesi işi de silah malzemeleri Akçakale'den manşetiyle çıkınca bünyesinde Kanal Türk ve Bugün TV'nin de olduğu İpek Medya Grubu polis tarafından örgüte destek suçlamasıyla basıldı. Cumhuriyet gazetesi de işte Erdoğan'ın yok dediği silahlar manşetiyle MIT tırlarının skandalını açıklayınca Can Dündar Hesabını verecek yanına bırakmam diyen Erdoğan'ın devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlamasına muhatap olmuş iki müebbet ve 42 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalmıştı. Şimdi sırada topun ağzında Aydın Doğan grubu olmak üzere yandaş olmayıp biat etmeyen başka holdingler ve bağımsız medya organları taraf Cumhuriyet Sözcü dizilmiş vaziyette. Oynanan ve sürdürülmek istenen oyunlar ortaya dökülmesin diye Erdoğan rejimi son kozlarını bütün şiddetiyle oynuyor bu filmi başkaları daha evvel yaşadı. Önceleri inanmış bir nazi partisi seçmeni olan Alman ilahiyatçı Martin Niemöller 1946'da şöyle anlatmıştı. Naziler önce komünistler için geldiler. Bir şey demedim çünkü komünist değildim. Sonra Yahudiler için geldiler. Bir şey demedim çünkü Yahudi değildim. Sonra sendikacılar için geldiler. Bir şey demedim çünkü sendikacı değildim. Sonra katolikler için geldiler. Yine bir şey demedim çünkü katolik değildim. Ve sonra benim için geldiklerinde ise çevremde benim için bir şeyler diyecek kimse kalmamıştı. Biz bu filmi yaşamadık, görmedik ama çok iyi biliyoruz. Türkiye'de yaşatmayacağız diyen Çetinoğlu'nun kampanyasını change.org taksim özgür medyaya destek adresinde bulabilirsiniz. Hayrettin Ökçesiz'in yüksek seçim kuruluna hitaben başlattığı bir kampanya ile devam edelim. Hemen seçimlerin arkasından gelen bu kampanya şöyle diyor. Setsiz anayasaya aykırıdır, iptal edilmelidir. Seçimlerde kullanılan Setsiz elektronikli bilgisayar değerlendirme sistemi anayasaya aykırıdır, iptal edilmelidir. 1 Kasım 2015 parlamento seçimi önceki yöntemlerle ve parmak boyasıyla yenilenmelidir. Seçim süreci Adalet Bakanlığı, UYAP ve İçişleri Bakanlığı bağlantılarından bağımsızlaştırılmalıdır. Setsiz seçim hukukunun alaniyet ve denetlenebilirlik ilkelerini çiğnemektedir. Seçmenin uzmanlık bilgisine ihtiyaç duymaksızın seçim sürecini ve sonuçlarını denetleyebilmesi anayasal bir zorunluluktur. Ayrıca seçsiz gibi teknolojiler kolaylıkla manipüle edilebilmektedir. Güvenli değildirler. Kötüye kullanıldığı ve kullanılabilir olduğuna dair pek çok uzman raporu vardır. Bu sebeple Yüksek Seçim Kurulu'nun seçsizinin iptali için yürüttüğüm kampanyaya desteklerinizi bekliyorum demiş. Ökçesiz Change.org'da başlattığı bu kampanyasında. Ve Cuma gününün son kampanyasının sahibi Hakan Oskay. Oskay Arnavutköy Belediye Başkanı'na sesleniyor bu kampanyada hayvan hakları için başlatmış kendisi. Arnavutköy Belediyesi kaza geçiren hayvanlara ne yaptığını açıklasın. 16 Ekim Cuma günü bulunduğum 3. Havaalanı şantiyesi bir dalmaçyalı köpeğe kamyon çarptı. Köpek kalçasından yara aldı ve bulunduğu yerde kaldı. Güvenliklerle birlikte yardım için bildiğimiz hayvanseverleri ve IBB 153'ü aradık. En önce Arnavutköy Belediyesi geldi ve görevliler o haldeki köpeği boynundan bir sopa ile çığlıklar attırarak tuttu, araca koydu, götürdü. Daha sonra Arnavutköy Belediyesi'nin nerede tedavi yaptırdığını öğrenmek için aradık ve araçta öldü bilgisini alarak şok geçirdik. Çünkü hayvan baygın ya da can çekişiyor değildi. Sadece ayağa kalkamıyordu. Araştırmalarımız sonucu öğrendiklerimiz daha da şaşırttı. Şöyle ki köy Belediyesi'nin kaza geçirmiş bir köpeği götürebileceği resmi hiçbir tedavi yeri yoktu. Kendi bakım evi yoktu. Kaldı ki İBB Cebeci ve İBB hasta Sokak Hayvanları Merkezleri hafta içi çarşamba gününden sonra bu belediyelerden hayvan kabul etmiyordu. Diğer ilçe hayvanseverleriyle görüşmelerimiz sonucu öğrendiğimiz daha da tüyler ürperticiydi. Belediye aracıyla sanki tedaviye götürecekmiş gibi alınan hayvanların neredeyse tümü araçta öldü deniyordu. Nitekim günlerce ısrarımıza rağmen Belediye çalışanları zavallı Dalmatçalı'nın ne dirisini, ne ölüsünü, ne de mezarını göstermeye razı oldular. Soruyoruz. Arnavutköy Belediye Başkanı Yardımcısı Kemal Aygenli. Hayvan toplama araç şoförü Ümit Altınay ve toplama ekibinden sorumlu Ufuk Karaca'ya. O Dalmatçalı'ya ne yaptınız? Tedaviye götürme imkanı yoksa ne yapmak için aldınız? Gerçekten kendi kendine öldüyse cesedi neden saklıyorsunuz ve neden çelişkili beyanlarda bulunuyorsunuz?